Allah ve onun adına konuşan Peygamberi Muhammed aleyhisselam bir söz verdiklerinde o sözdür yüzde yüzdür eğer o söz doğruysa tabi sizin köyde bir hacinene hikaye olarak anlattıysa bunu git hacinene'den al alacağını bu hadis ise sabit ise Allah'ın böyle dediğine iman etmemizi sağlayacak kadar belge varsa ortada. Bunlar o sözler için geçerli. Yoksa öyle büyükler demişti bize. İşte bizim köyde bir yaşlı vardı, sakalı da beyazdı üstelik. O anlatmıştı bize. Şeklinde din olmaz. Din ya Allah'ın kitabı Kur'an'dan alınacak ya da peygamber aleyhisselam'ın sözlerini anlatan Bukhari'den, Müslim'den, Ebu Davud'dan, Tirmizi'den, Nesa'yiden, İbn Mace'den, Ahmed bin Hanbel'den ve benzeri ne olduğu, kime ait olduğu, kim tarafından kaleme alındığı bilinen bir kaynaktan ve o kaynağın da Durulanmış yerinden Alınmış olacak ki Allah dedi Allah'ın adına Peygamberi dedi Diye iman etmiş olalım Hoca dedi diye Allah demiş olmaz Veya Takvim yaprağında yazdı diye <gülüyor> Ramazan sayfasında Yazdı diye Bu Allah'a ait Bir söz olmaz Bu bir Kanundur.